Ben şimdi size soruyorum. Siz diyorsunuz ki ne? Allah Resulü ve Vesselam sünnet namazlarını mescitte kılmadı diyorsunuz. Peki bana söyler misiniz? Allah Resulü ve Vesselam sünnet namazını, teravih namazı sünnet namazlardan değil midir? Allah Resulü ve Vesselam onu mescitte kılmadı mı? Allah Resulü ve Vesselam bunu mescitte kıldı. Tamam, inşallah ben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 Üç veya dört gece kıldırdı ve her geçen gün onun arkasındaki kalabalıkların sayısı arttı. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir daha bu namazı kıldırmak için çıkmadı. Ve Ramazan ayı bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e ashab bunun durumunu sordu, nedenini sordu. Allah Resulü ve Vesselam dedi ki ben bu namazın sizlere farz kılınmasından korktum. Aynı Ey Allah'ın Resulü Aişe (s.a.v.) hac her sene mi farzdır? Hac her sene mi farzdır diye sorana Aişe (s.a.v.)'nin yüz çevirmesi gibi çünkü korkuyordu ki Allah Resulü Aleyhisselam e, vahiy iner de çünkü o an vahiy in, in, in, iner haldeydi. Allah Resulü (s.a.v.) hayattaydı. Hac her sene farz olunur diye korkuyordu. Bu sebeple sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak edildiler.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 Yahudilere sorarsanız sizin ümmetinizin en hayırlıları kimlerdir? Derler ki Musa aleyhisselam ve onun ashabıdır. Hristiyanlara sorsanız derler ki İsa aleyhisselam ve onun etrafındakilerdir, onun havarileridir. Ama siz diyorsunuz ki bu ümmetin en şerleri Resulü Aleyhisselatü ashabıdır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun ve sükunetle dinleyiniz. Ben gerçekten... <gülüyor> Gitti mi... <gülüyor> Ee, bilmiyorum Musa abi bu senin e, işin mi? Sen mi attın abi? Yani herhalde devam etmeye gerek yoktur. Yani bu e, belki şu kısmının bilinmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam vefaat ettikten sonra Allah Resulü ve Vesselam vefaat ettikten sonra Biliyorsunuz bu namazın farz kılınma korkusu Farz kılınma korkusu ortadan kalkmıştı. Ama Radiyallahu anh mescide girdi ve baktı ki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 Niçin bizim cemaatle kılmamız bir bid'at olsun? Aleyhisselatü Vesselam bu namazı cemaatle kılmasını terk etme sebebini zaten bizlere açıklamıştı. Bizlere açıklamıştı. Neydi o? Bu namazın farz kılınma korkusuydu. Artık Allah Resulü Vesselam vefaat etti. Vahiy kesildi ve bu namazın farz e, olma tehlikesi ortadan kalktı. Dolayısıyla buna bir diyenlere bu ne güzel bir attır cevabını bu sebeple vermektedir. Ancak bazı rivayetler bundan sonraki kısımda işte orada 20 kıldırdı e, ifadesi zayıftır. Elbani rahimehullah bunun zayıf olduğunu orada söylemektedir. Dolayısıyla biz e, siz hangi türlü konuşmak isterseniz biz sizinle konuşabiliriz. Yetmediğimiz yerde de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 ...sizin kendi eserlerinizi önünüze koyabilirim. Allah Azze ve Celle bizleri de sizleri de affetsin, sizlere istikamet versin. Allah Azze ve Celle sizin hakkı görmenizi nasip etsin. Ben şimdi size ayet okusam, Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 100. ayeti okusam ne yazar? Ayetlerle oynuyorsunuz, bırakınız hadisleri. Allah Azze ve السابقون الذين Allah Azza wa Jalla ensardan ve muhacirden öncekilerden ve onlara ihsanla tabi olanlardan razı olmuştur. Bunu tevil edeceksiniz. Ben size ağacın altında bir a dedenleri söylesem bunu tevil edeceksiniz. Allah'tan korkunuz. Biz ashabın tamamını seviyoruz.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 Mezzan kelimesinden sizin anladığınız nedir? İmmetinin anladığı nedir? Bunu yaşamak. Bildirin. Bazı şeyden Erlendeki Radıyallahu ordudur. Hz. Mehmet Radıyallahu Hz. Müslümanın silafetlerinin yanındayız. Hz. Erlendeki birinci hadise olmak için bu hadisi böyle sırada. Dedim ki Hz. Peygamber sonra Erlendin hadislerini denetmek için Arı kumda 100 bin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 Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah razı olsun bunun takvim kardeş Evet Musa ee, Şimdi ben Yani biz ne kadar hadis getirsek Ne kadar Ben hatta diyorum ki ne ayet Ayetle ilgili de aynı şey söz konusu olur Yalnız ben kardeş Lütfen bize söyler misin bizi neye çağırıyorsun Bizi neye çağırıyorsun Yani bize onu söyler misin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 Sizler ta oralardan çıkıp bizim annelerimize sövüyorsunuz. Annelerimiz kim bizim? Allahü Aşşet ve Selam'in şerefli zevceleridir. Pak ve masum zevceleridir. Ee, asla ha sen o zaman cahil bir şey isin. Ben bunu anlıyorum. Eğer sen, eğer sen Şia'nın Allahü Aşşet ve Selam'in zevcelerine sövmediğini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 <gülüyor> e, dokuz 9 aylık şey izme vallahi sen münazara yapmıyorsun çünkü sen delil getirmiyorsun. Peki ben sana hadis okuyayım ne diyeceksin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki: "Ve aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin vel mihdiyin Addu alayhi bin-nawasis." Ne sizin deliliniz yoktur kardeş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali'yi övdüğü sözleri alın.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 biz bunu yaparken Ebu Bakr, Ömer, Osman, r.a ve ashabın tamamını seviyoruz. Ancak e, Abdullah ibni Sebeyi iyi takip etmenizi, iyi tanımanızı istiyorum. Gerçekten sizler için üzülüyorum. Ben ben evet Küfeliler de seviyordu. Vallahi istersen sana bir kitap vereyim. Onun ismi Menkatale Hüseyin. Küfeliler kimlerdi?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 şilde bilmem ne oldu, Ali bir yana bütün sahada diyor, bu Her gün ne yapıyor? Amine bu ne yapıyor? Amine, abi odayda. Ne zaman şurada lazım? Aynen usulü bir yana Peygamber aleyhissalat aleyhissalat Muazziz bir cegel içinde yok ki Helali haramı En yedilen bir diyor O zaman şöyle Bu helali haramı Aynı yedilen Muazzudur O zaman Muazz bir tarafa halk edilir Peygamber aleyhissalat aleyhissalat aleyhissalat Muhammed sonlara ibadet yok ki diyor bir sokakta kaçmasın İblis Şeytan diyor <gülüyor> Yok mu? Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. bizim bunu ne yapmak lazım? Bizim e, gübirlerinden bunun için yaraşa girmeye ihtiyacımız yoktu. Şöyle de mi yarış mı yapacağız? Allah'ın Resulü Aleyküm ve her sahabesinin her sahabesinin sevmeyi bize vakiye etmişiz. takdir ediyor Hazret Niye Hazret Aleykümselam Rahmetullahi ve Berekatuhu. Emre ben sana bir soru sormak istiyorum. Siz demin dediniz ki biz gerçekten sadece doğruları açıklamak istiyoruz. Ben de dedim ki siz sadece fitne yapıyoruz deyin bu daha uygun düşer. Yo tamam tamam ben de zaten bitireceğim artık. Yalnız ben bir söz söylemek istiyorum. Kardeş siz Kur'an-ı Kerim'i sahih görüyor musunuz? Yani şu anki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e mi icabet ediyorsunuz?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 siz Ümmüne Fatıma radiyallahu anha'ya, siz Hüseyin radiyallahu anha, siz Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine iftira ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin fitnenizden Allah'a sığınırım. E, gerçekten bu adam e, herkes şu an burada görüyor